Ağlar selamunaleyküm. Hep Hepsiz mi beni çekeceksiniz? Bunu da çok garip bir özellik var Muhammed abi. Göstereyim mi ister misin? Şimdi abi şöyle bir takip seçiyorsun ha. Şu an seni odakladı. Kalkar mısın abi? Yavaş yavaş. Hanımın gibi izliyor seni bak. <gülüyor> devam et reis. Devam et. <gülüyor> Ama abi sen arkanı dönersen oradan tanımayabilir. Yani <gülüyor> ben tanırım. Biz kardeşiz de. <gülüyor> bu ne bilsin abicim <gülüyor> yani. Yüz tanımladığı için. Büyük bir rica edebilir miyim seni ya birader? Fıtı fıtı fıtı be Delin ağabey be ağabey Delin ağabey Ah be Delin ağabey Delin ağabey Haylo Delin haylo Delil Haylo Delil Delin ağabey Hay hay hay hay Buraya gidiyorum Buraya geliyorum Bak beni takip ediyor, buraya gidiyorum, buraya gidiyorum, ne yaptın şeysin sen ya? Birader sen ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum başkanım, gördüğünüzü. Boş yapma, boş yapma, boş yapma. Hello. Ejderha İrfan. Başkanım, beslediğimiz ejderha. Biz sürü olarak çeçoyuz. Yeni model. Başkan bu ne işini, canlı yayın mı yapıyorsun? Yok başkan, kayıt alıyorum sonra reklam edeceğim. Allah razı olsun başkanım. Her şey hazır, hizmet için her şey hazır. Eyvallah. Ömer Bey inşaatımız nasıl gidiyor? Elhamdülillah abi çok şükür. En son ne zaman gittin inşaata? Bir 6-7 gün oluyor abi. sorun çıksın Ömer. <gülüyor> Allah korusun abi. Sen dört katlıyı nasıl ihmal edersin? Senin yüzünden mi gecikecek? Abi yok abi Allah korusun ya. İnşallah gideceğim ama yarın gideceğim abi. Ben adresi verdim. Gecikirse artık adresi biliyorlar. Ooo yeni damat. Başkanım. Damat yüzüğün nerede? Bak dayak yeme akşam. Yo başkanım lütfen. Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Ben benden benzemem. <gülüyor> Geçen gece niye gelememiştin hocam? Başkanım çamaşırlar büyükmişti. <gülüyor> <gülüyor> Ütü vardı, geçişlemedim. Oo saçlar gözler, memleket Polonya mı bacanak? Ankara. Ankara bebesi misin aslan? Yok abi Erdemli'de büyüdüm. Erdemli'de. Keçiören öğrenmebesi değil misin? Yok abi. Burada ne işin var? Burada. Buradayız abi Erdemli'de büyüdüm de. Aile falan burada. Aynen. Hayalini ilk kez gördüm seni. Öyle abi. Yeni geldi. Bundan sonra gelmeyen olsun mu? Olsun abi. Bekliyorum bak. Dört yıldır burada bu arkadaş, kuyruklu yıldız gibi dört yılda bir geliyormuş kendisi. Artık bir daha dört katlı bitimine falan gelir yani diye düşünüyorum. Ama sözünü aldım pazar Söz verdi. Şahit misin? Şahitim. Veriyor musun? Geldin. Bilmiyorum. <gülüyor> Hayo Aşkifek ifek habibi. Hamdülillah. Elhamdülillah. Bu da Suriyeli kardeşimiz. O sabricim ve göbeği. Sabri sen ne orada caz yapıyorsun bize kardeş? Abi, abi ilginç ilgi şeylerle uğraşıyorum. Yemin ederim ben. Şeytanın aklına gelmez bunlar ya. Bunu da mı siz sattınız yoksa Sabri Bey? Yok abi nerede ya? Nereden aldın güzel bir şey? O abi. Mehmet abi. Buyur abi. Abi Allah bugün beni kurtardı elinden yemin ederim orada olsam herhalde yürürdün gene ama. Abi kaç para kaç para. Ne yapacaksın sen mi ödeyeceksin? Belki. 700 falan olabilir yazayım mı sana? Abi güle güle kullan. <gülüyor> Keke hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. Maşallah yine büyümüşsün o. Ne oldu maşallah. Bu Tanrı kuzeni. Boy kaç? 1.98 kilo 110 yaş 19 bunu var ya işte görseler çocuk işçi çalıştırıyorsunuz diyecekler. Zebellah gibi oğlana bak maşallah maşallah. Koyuncu hocam selamına. Aleykümselam. Delino deli bedino be, deli no be, deli no be oluyor mu hocam? Bende kısaya çıkarır mısın? Selamünaleyküm. <gülüyor> Selam. Selam, Selam. <gülüyor> <gülüyor> gemiye mi gideceğiz? Ey abi ya gemiye gideceğiz. O kadar limanlara düşmesek. Yok abi düşmeyiz. Sözlerle malar bizim de. Tamam. Külyatı bitir gel. Tamam abi. İki buçuk mı? Yok abi iki buçuk ayda külyat mı biter? Biter Bitar ya niye bitmesin? Sözlerle malar bitecek. canın yerim. Söz. Selam, merhabalar. Merhabalar efendim. Hanımdan izin alabildiniz ha? Bugün aldım abi. <gülüyor> Belgenizi görebilir miyiz? Bir dakika çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> Keke. Nasılsın Çıt kilo. Allah razı olsun sen nasılsın? <gülüyor> Murat Bey, nasılsınız? İyiyiz efendim. Bu kolları Sivas kömbesiyle büyüttüğünü söyleniyor, doğru mu? Hayır. Hayat tecrübesi. Bir şey sorabilir miyim? Söyleyebilir miyim? Buyur hacım. Bunların hepsi şikayetçi? Konu neydi? Ne konu bakımından? Hizmet var, gelmiyorlar. Hangi izme? Dırak yarışları. Dırak yarışları. Kaç yıldır buradasın hacım? Bir buçuk yıldır. Şimdi bir buçuk yıldır senle ne yaşadığımı anlamışsındır. Bir buçuk yıldır hizmet var ve gelmiyorsun. Yok, yok. Bu kadar yeter var. <gülüyor> Şimdi bir durun ve sorun kendinize. Ne oluyor burada? Ne yapıyor bu insanlar? Nasıl toplandılar? Niye bir araya geldiler? Amaçları ne? Aslında bu soruların umut dolu cevapları var. Geçmişte samimiyetle atılan tohumlar, şimdi kocaman olan ağacın meyveleriyle neticeler verdi. Umutla atılan adımlar birçok gülen gözlere sebep oldu. O gözlerin büyük bir bölümü ekran başında. Şu anda bunu izliyor. Evet, onlardan bir tanesi de sensin. İyi ki varsın ve daha ulaşılacak çok kişi var. Daha çok olmalıyız. Biz olmalıyız. Daha çok biz olmalıyız. Biz büyük bir aileyiz. Selametle.